Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kars Kuzey Doğa Derneği Başkanı, Doçent Doktor Çağın Şekercioğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen Doğu Anadolu'nun yaban hayatını araştırma ve koruma projesinden çok önemli bir sonuca ulaşıldı. Bunu paylaşalım bugün sizinle programımızda. Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle çalışma yapan Doçent Doktor Şekercioğlu ve ekibi, Uydu vericilerle Sarıkamış yöresinde yaşayan boz ayıların göç eden dünyadaki ilk ayılar olduğunu tespit etti. Utah ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağın Şekercioğlu Zürich, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi Üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibiyle beraber uydu vericileriyle takip ettikleri bozayıların sonbaharda sarı Sarıkamış'tan Artvin Şafşat'a göç ettiklerini söyledi. Ayıların Şafşat'taki verimli ormanlarda meyve me meşe palamutlarıyla beslendiklerini kaydeden doçent doktor Şekercioğlu yağ depolayan ayıların tekrar sarı Sarıkamış'a dönerek kış uykusuna yattıklarını belirtti. Boz ayıların kış hazırlığının yaklaşık 250 kilometrelik bir gidiş dönüş göçü olduğunu anlatıyor kendisi. Bu kadar uzun yolun bir boz ayı için etkileyici olduğunu vurguladı. Dünyada literatürde başka bir boz ayı göçüne rastlayamadıklarına dikkat çeken doçent doktor Çağın Şekercioğlu şunları söyledi. Ancak ayıların bir kısmı artık bu göçü gerçekleştirmiyor ve sarı kamışın çöplüğünde hazır besinlerden faydalanıyor. Bu göç bize Sarı Kamış ormanlarının bozayılar için yeterli alana ve besin kaynaklarına sahip olmadığını gösteriyor. En çok dolaşan boz ayı bir yılda 1600 kilometre kare yürüyor. Fakat bu 328 kilometrekarelik ormanda 50'den fazla boz ayı bir arada yaşıyor. Orman altı bitki örtüsü zayıf. Bölge halkı yemek yakacak ve hayvanlar için birçok bitkiyi topluyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar orman içinde otlayıp bu bitki örtüsünü tahrip ediyor. Maalesef kaçak ve yasal ağaç kesimi var. Boz ayılar sonbahar başında sarı kamıştan şafşatın Karadeniz'in kaçkarların bereketli ve daha çok yağış alan ormanlarına gidiyor. Orada orman altı bitki örtüsüyle özellikle meşe palamutlarıyla ve kuşburnu gibi meyvelerle beslenip yağ depolayıp sonra sarı kamışa dönüp kış uykusunda yağlanmış bir şekilde yatıyorlar. Bu göç 250 kilometreyi buluyor fakat araştırdığımız ayıların yarısından çoğunun bu göçü yapmadığını gördük. Bunun da sebebi sarı Sarıkamış çöplüğü besinlerin çoğunu burada elde ediyorlar. Orman örtüsünün arttırılması ve korunması gerektiğini savunan doçent doktor Şekercioğlu bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ilk kez 2008'de önerdiği Türkiye'nin ilk yaban hayat koridorunun açılması fikrini bakanlığın hayata geçireceğini söyledi. Orman, çölleşme ve erozyonla mücadele Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüklerinin harekete geçtiğini ve ayıların göç güzergahındaki Sarıkamış'tan Gürcistan sınırına kadar uzanan 162 kilometrelik alanı ahşandıracaklarını anlatan doçent doktor. Şekercioğlu böylece 28 bin hektarlık yeni bir muhafaza ormanı ortaya çıkacağını belirtti. Milyonlarca ağaç dikileceğini kaydeden Şekercioğlu böylece Sarıkamış'tan Şavşat'a göç eden boz ayıların hiç ormandan çıkmadan yıllık göçlerini Sarıkamış'tan Gürcistan sınırına kadar yapacaklarını daha sonra Sarıkamış'a geri dönüp kış uykusuna yatacaklarını söyledi. Ardahan ve Artvin'deki ağaçlandırmanın başladığını Kars ve Erzurum içinse 4 yıldır hala faaliyet olmadığını işaret eden Şekercioğlu şöyle devam etti. Bu yüzden Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun bir an önce tamamlanması, Kars ve Erzurum'dan da ağaçlandırmanın başlaması Kuzeydoğu Anadolu'nun yaban hayatı için kritik önem taşıyor. Literatürü çok araştırdık. Dünyada daha önce tespit edilmiş göç eden bir boz ayı popülasyonuna rastlayamadık. Yani bunlar dünyanın bilinen ilk göçmen boz ayıları. Bu da sarı Sarıkamış'a, Kars'a, Türkiye'ye nasip oldu. Yeni bir bilimsel makaleyi İngiliz Journal of Zoology'de yayımlamaktan çok mutluyuz. Zürich Üniversitesi'nden Gabrielle Kozi, Arpat Özgül, Utağ Üniversitesi'nden Mark Çiyonabe, Zagreb Üniversitesi'nden Josip Kusak ve Kuzey Doğa Derneği'nden Emrah Çoban ve Kafkasya Üniversitesi'nden Ayşegül Çoban'la beraber bu önemli çalışmayı gerçekleştirdik diye konuştu doçent doktor Çağın Şekercioğlu. Bilim insanları mozaik kuyruklu sıçan isimli bir türün iklim değişikliğinin yüzünden yok ettiği bir memeli türü olabileceğini açıkladılar. Bu tür en son 2009 yılında görülmüştür. Ancak 2014 yılında gerçekleştirilen başarısız yakalama denemeleri bilim insanları bu türün soyunun tükendiğini düşünmeye itiyor. National Geographic'in haberine göre mozaik kuyruklu sıçan yani Melomys rubicola isimli tür ilk kez 1845 yılında Avrupa'da görülmüştü. Queen's'ın çevre ve mirasını koruma dairesinden Ian Ginter'ın önderliğini yaptığı ekip memeli türüyle ilgili olarak hayvanın soyunun tükenmesindeki en önemli faktörün ortalama yüksekliği düşük olan adanın geçtiğimiz 10 yılda olasılıkla birkaç kez yükselen suların altında kalması olduğunu neredeyse kesinlikle söyleyebiliriz dedi. Su seviyesindeki bu yükselmeler yaşam alanında önemli kayıpları hatta belki de bireylerin doğrudan ölümüne neden oldu. Şeklinde bir açıklama yaptı kendisi. Bilim insanları yüksekliği düşük adalarda şiddetli meteorolojik olayların sonucunda gerçekleşen aşırı yüksek su seviyelerinin yıkıcı etkileri, deniz seviyesindeki insan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı artışın etkileri konusunda olduğunda birleşiyorlar. Bilim insanları bu küçük memelinin yok oluşunun yalnızca başlangıç olabileceği çok daha kötüsünü bekleyebileceğimiz konusunda uyarıyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.